Neslinden Beni İsrail Peygamberleri Gelen Hazreti İshak Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Sare'den doğan oğludur. Tarih kitaplarında anlatılan şemali söyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı ve sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim Aleyhisselam'a benzerdi. Kur'an-ı Kerim'de İshak aleyhisselam şöyle methedilmiştir. Ey Habibim! Kuvvet ve vasiret sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da zikret. Çünkü biz onları halis bir hasret olan ahiret düşüncesiyle ihlaslı kimseler kıldık. Gerçekten de onlar bizim katımızda seçilmişlerden, en hayırlı kimselerdendir. Saat 45.47 Hz. İshak aleyhisselam babasının vefatından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak vazifelendirilmiş Allahü Teala onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Salihlerden bir peygamber olarak ona İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacaktır. Es-Saffat 112-113 İshak Aleyhisselam'ın yaşlılık zamanında gözleri zayıflamış, ama olmuştur. İki oğlu Yakup ve İyis ikiz olarak dünyaya gelmişlerdir. İshak Aleyhisselam Ömrünün sonuna doğru bu iki oğluna da ayrı ayrı dua etmiştir. Yakuba neslinden peygamberler gelmesi, iyice de züriyetinin bol olması, soyundan melikler ve sultanlar gelmesi için Cenab-ı Hakk'a iltica da bulunmuştur. Muhtelif rivayetlere göre mucizeleri. Kavmi kendisine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 Diğer bir mucizesi de elini sürdüğü bütün koyunlar yavrulardı. Hz. İshak, rivayete göre 160 yaşlarında bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarına vefat etmiş, babası İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin yanına defnedilmiştir. Aleyhisselam.